Aslan payı. Aslan, kurt ve tilki birlikte ava çıkmışlar. Aslan bir köşeye sinmiş, yan gelip yatmış. Kurtla tilki ise hayvanları ürküte kovalayıp aslanın önüne sürüp kucağına düşürmüş. Aslan pençesine düşen tavşanı, yaban keçisini ve geyiği bir vuruşta yere sermiş. Akşam olmuş, güneş batmış. İş gelip çatmış avları paylaşmaya. Aslan o gün ne avladılarsa toplayıp ortaya getirmiş. Sonra kurda dönmüş. Bu ağladıklarımızı nasıl yiyeceğiz? Senin bu işlere aklın er. Şunları paylaştır da görelim bakalım. Kurt kendince en dürüst paylaştırmayı şöyle yapmış. Şu tavşanı tilki kulunuza bağışlayın. Şu yaban keçisini de bendenize. E, siz efendimiz de şu köpeği afiyetle yersin. Ama daha sözünü tamamlamaya kalmadan... ...aslan büyük bir öfkeyle kurtun üzerine atılmış. Seni utanmaz senin. Ben varken sen tilkiyi ve kendini nasıl hesaba katarsın? Ve bir pençede kurtu parçalayıp yemiş. Sonra tilkiye dönmüş. Kurt bu işi beceremedi. Sen paylaştır bakalım. Bir de seni görelim. Tilki hiç istifini bozmadan sakince yanıt vermiş. Şu tavşan efendimize sabah kahvaltısı olmalı. Yaban keçisini ise öğle yemeğinde yersiniz. Genyeye gelince onu da akşam yemeğine saklarsınız. Bu paylaştırmadan çok hoşnut kalan aslanın ağzı kulaklarına varmış, tilkiye... Sen bu paylaştırmayı nerede öğrendin? Diye sormuş. Nereden öğreneceğim? Kurdun başına gelenden efendimiz. Kurdun başına gelenden...